fakat en ıslak hadis kitabullah ve hayır el-hadi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr el-umuri ve kul muhdesen bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalalatin fi'nâr. değerli arkadaşlar. Sizlerle beraber Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvehab'ın çok ve pek değerli risalesi olan Kitabut Tevhid'i şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta inşallah babun tefsir, tefsirü tevhidi ve şehadeti en la ilahe illallah tevhidin tefsiri ve la ilahe illallah la ilahe şahitlik getirmenin şehadet getirmenin tefsiri babını inşallah bugünkü sohbetimizde ele alacağız inceleyeceğiz. Ama ondan önce geçen haftaya bir dönüş yaparsak ve geçen hafta almış olduğumuz bilgileri tazelemeye çalışırsak demiştik ki geçen hafta hangi babı almıştık? La ilahe illallah davetin. La ilahe illallah davet, davet, davet babı. Evet Dedi ki müellif rahimahullah bu babı burada ne için zikretti? Neden sonra zikretti? Bu babın münasebeti kendinden önce zikretilen baflarla olan ilişkisi nedir? Bize müellif neleri anlattıktan sonra bu babı kullandı, getirdi. Evet. Tevhid'in tevhid'in e, kısımlarından bahsetti. Evet. Olarak, e, hesapsız cennete girecek. Tevhidi gerçekleştirenlerin gerçekleş... hesapsız cennete gireceklerinden bahsetti. Sonra tevhid'in faziletinden, faziletinden ve bahsetti. günahlara keffaret olmuşundan bahsetti. En son olarak bu babtan önce neyi zikretti? Babın El havfu şirk. Şirkten korkma babı. Ondan sonra da hemen akabinde bu babı zikretti. Neydi bu bab? La ilahe illallah'a davet, davet etme, etme babı. De niye bunu zikretti? Münasebet ne? Kişi e, bunları bilmesi sadece yeterli değil çünkü. Bildiklerini artık bundan sonra e, bilmeyenlere aktarması. Evet. Kişi artık yani muvahhid olan, tevhidi öğrenen, şirkten korkan Şirkten sakınan, şirkten tedirgin olan kimse, üzerine düşen bir görev daha var. O da nedir? İnsanları bu öğrendiği tevhide ne yapmış olması gerekir? Davet etmesi gerekiyor. davetçi olması gerekir. Müellif ve Rahimahullah bizlere bunu anlattı. Ve bu batta bize neler zikretti? Tekay. Yani göndermiş olduğu elçilere aleyhissalatu vesselam ne demekteydi? Neyi, nasıl onları hazırlamaktaydı? Onlara demekteydi ki sizler, insanları ilk davet ettiğiniz şey ne olsun? <gülüyor> La ilahe illallah olsun. Bir tevhid olsun. Yuvahidu. Ondan sonra bunu kabul ederlerse işte namaz ve zekat olsun demişti. Burada da anlaşılıyor ki davetçi yola çıktığı zaman, davetine başladığı zaman, başlaması gereken, anlatması gereken ilk husus ne olacak? Kelimeyi tevhid olacak. Ki bu müellif rahimahullah da bakın Muhammed İbn Abdullah'ın hayatına, eserlerine bu vazifeyi kendisine bir görev bilmiş ve bunun için çalışmış. Bunun için Selamun Aleyküm selamünaleyküm selam. Bunun için hayatını hayatını adamış bir insan olarak görürsünüz. Yani yazmış olduğu kitaplara bakın ümmetin ihtiyacı neyse ki önce onu teşhis etmiş. İmanın ihtiyacı nedir? Tevhid'i öğrenmek. Tevhid'i onlara öğretmek. Şirki onlara öğretip şirki onları şirkten sakındırmak. İşte Muhammed Efendimiz hayatı boyunca davetinde ve yazmış olduğu eserlerinde, kitaplarında hep bunu vurgulamış. Bakın kitaplarına. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın siyerini anlatan kitabında bile, muhtasar kitabında bile bakın o, o kitabı okuyan, o kitabı Aleykümselamun aleyhivarakat o kitabı böyle düz bir siyer kitabı gibi olarak eline alan insan bile o kitabı okuyup son yaprağına ulaştı, ulaştığında şu sonuca varıyor. Diyor ki Subhanallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun ashabı dört halifesi Halid bin Velidler işte sahabenin diğerleri ne yapmış hep neyle mücadele etmiş? Şirk'le mücadele etmiş. Hep tevhide çağırmış. Yani onun siyer kitabında bile neyi görüyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatırken bile hayatındaki bu en önemli noktaya değindiğini görüyorsunuz. İşte davetçi de bu şekilde olmalı. Yani gitmiş olduğu, yaşamış olduğu, büyümüş olduğu, davet insan, davet insanları, davet etmek istediği insanlara çağıracak ilk husus. ilk nokta ne olacak? Tevhid olacak. Yani bizler yılmak bilmeyeceğiz, sanmak bilmeyeceğiz. Bu tevhidi kendi aramızda okumaya, insanları öğretmeye, davet etmeye sürekli devam edeceğiz. Ve şeytanın da zaten en sevmediği husus budur. Tevhidin öğrenilmesi, öğretilmesi, insanların kendi aralarında bunu ne yapması, davet etmesi. Neden şeytanın en sevmediği husus budur? Çünkü şeytanın en sevdiği ve Allah-u Teala'nın buğz ettiği, sahibini ebedi olarak cehenneme, cehennemle tehdit ettiği günahın ortadan kalkması olan bir amel yapılıyor burada. O da nedir? Şirkin giderilmesi ve tevhidin öğrenilmesi. Şeytan ondan dolayı, yani bundan razı değil. Bizler ise Allah'ın izniyle yani bu tevhidin bu kısmına, tevhidle ilgili bu bölüme sürekli vurgu yapacağız. Kendi aramızda bunu yapacağız. Öğütleşeceğiz. Allah-u Teala zira ne diyor? Fezekkir, öğüt ver. Fe zikraten müminin. Zira öğüt, nasihat, mümine var? Fayda verir. Ve şirk, kıyamete dek, kıyamet kopana dek bu ümmetin başındaki en büyük bela ve tehlike. Şeytan bu oyununu, bu hilesini müminler üzerine, muvahitler üzerine Oynamaya ne yapacak? Devam edecek. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam bile doğasında ne demişti? ve جُنُّبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Direkt Allah'a sığınıyorlar. Beni ve zürriyetimi, çoluğumu, çocuğumu ne yap? Kutlara tatmaktan alı koy, uzak tut. Aleyhisselatü Vesselam da bakın dualarında ne diyor? inni اِنِّي Huda ve وَالتُقَى Ben senden hidayet talep ediyorum ey Allah'ım hidayet talep ediyorum. takva, takva talep ediyorum. Niye? Çünkü her muvahhid, her hidayet, Allah'ın kendisine hidayet ettiği insan, tevhidi öğrenen insan bilmeli ki, Allah'ın yardımı olmadan, Allah'ın desteği olmadan bu yolda seyrine, sulukuna, yürüyüşüne ne yapamaz kimse devam edemez. Yani nice insanlar var. Hatta yani Necd ulemasından zamanında Necd ulemasından sayılıp da böyle Mısır'a gidip, oradaki böyle hayatın güzelliğini görüp de daha sonradan böyle ilhad eden, ilinden çıkan insanlar var ve bu davet üzerine reddiyeler yazan, kaleme, reddiyeler kaleme alan, risadeler yazan insanlar var. Neden? Çünkü hidayet Allah'ın elinde. Kişine yapmalı, tedirgin olmalı, korkmalı. Bulunmuş olduğu, Allahu Teala'nın kendine bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetin, kadrinin kıymetini bilmeli. Aleyhissalatu vesselam. Ey kalpleri ve gözleri çekip çeviren Allah'ın. Tebbit kalbi ala dinik. Kalbimi ne yap? Dinin üzerine sabit. İşte yani bizler ne yapacağız? Bizler bu tevhidi öğrenmeye aleyküm gayret edeceğiz. Davet etmeye gayret edeceğiz ki ve bu, bunu yaparken de Allahü Teala'dan isti'anede bulunacağız. Yardımda bulunacağız. Bugünkü bapta da gelecek İbrahim aleyhisselam ümmet olan, örnek olan tevhidin önderi olan, imamı olan bu peygamber kavmine ve babasına ben sizlerden beriyim ancak beni yaratan hariç dedikten sonra fe innehu bana hidayet edecek kimdir diyor Allah'tan. Neden? Çünkü yani mümin allah Teala'nın hidayeti olmadan, ona o hidayeti o hidayet nimetini bahşetmeden kendisi istediği kadar arasın, istediği kadar bulmaya çalışsın, ona ulaşacak varacak değildir. Bugünkü babımız dediğimiz üzere tevhidin ve la ilahe illallah'a şahitlik etmenin, şehadet getirmenin tefsiri açıklaması babı. Muallif Allah bu babta arkadaşlar daha hususi, daha dar bir şeye değinecek. Dikkat ettiğiniz üzere daha önceki bablarda bize tevhidi anlatmıştı, kelime-i tevhidi anlatmıştı şirki anlatmıştı. İşte Allah Teala ya, yani genel manada ve kadâ rabbike allâ ta'budu illâ iyyâ. Rabbiniz ona ibadet etmenizden başka bir şey, size ancak ona ibadet etmenizi emretti. Gibi ayetleri de zikrederek tevhidin genel manada bize açılımını, şerhini yapmıştı. Bu bapta ise Allah Teala'ya ortak koşulan, Allah Teala'ya şirk koşulan salih kimselerle ilgili bir bölüme değinecek. Ki zira burada zikrettiği ilk ayette burada bunu içeriyor. Ee, İsra suresinde Allah-u Teala'nın e, buyurduğu üzere, müellifin de burada getirdiği üzere diyor ki Allah-u Teala Ulaikellezine yedu'un Hani onların şu dua ettikleri var ya bu ayetin inişiyle alakalı, bu ayetin sebebiyle, alakalı, e, e, inişiyle alakalı Abdullah Üniversud'un bir rivayet var Bukhari'de. Abdullah Üniversud diyor ki insanlardan bir topluluk cinlerden bir topluluğa ne yapıyordu? İbadet ediyordu. Cinlerden o topluluk ne yaptı? Müslüman oldu. Müslüman oldu. Ama o insanlar, o cinlere ibadet eden insanlar hala o cinlere ibadet etmeye devam etti. Seleften başka rivayetlerde ise Selefin başka tefsirleri ise şu şekilde. Diyorlar ki bu ayet Yahudi ve Hristiyanlarla yani İsa ve annesi ve Uzeyr ile alakalı inmiştir diyorlar. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye rahimahullah usulü tefsirinde, tefsir usulünde zikrettiği üzere genel bir kaide var. Diyor ki Selefin bu şekilde farklı sözleri, aynı manayı içeren farklı sözleri aslında tek bir manaya gelir. Nasıl ki diyor i̇bn Abbas'a işte ragif. yani ekmek sorulduğunda o ekmeğe ragif demiş. Yani somun ekmeği demiş. Somun olarak açıklamış. Buradaki aslında lafızdaki ihtilaf, lafızdaki farklılıktır. Ama mana nedir burada? Bildir, aynıdır. İşte selefin bu ayetle ilgili söylemiş olduğu farklı şeyler aslında bir yere çıkar diyor. O da şudur. Allahu Teala'ya salih kimseleri Allah katında gerçek manada Allah Allah'ın salih olarak Allah salih olan, Allahu Teala'ya abid olan kul olan insanların Allah'a ortak koşulması, koşulan kimselerle ilgili bu ayetin ulaştığı diyor. Aleykümselam ve Allahu Zira ayette Allah Teala buyuruyor ki Onların şu dua ettikleri yani ibadet ettikleri var ya onlar yeteğuna ila rabbihimul vesile onlar Rablerine ne ararlar vesileler arar, ararlar. Ne için Rablerine vesileler ararlar? Eyyuhum akrabu hangisi daha yakın olabilecek diye. Yani o ister İbn Abbas'ın sözü uyarınca yahut seleften o diğer İbn Abbas'tan deyip İster, e, İbni İbn Mesud'un sebebi nuzul olarak açıkladığı, irad ettiği insanlardan bir topluluğun cinlere ibadet edip o cinlerin Müslüman olmasıyla ilgili kavimle alakalı olarak açıklayın bunu. İster Hristiyanların yahut Yahudilerin İsa ve, ve Uzeyr ile ilgili olarak bunu açıklayın. Şeyhül İslam dediği gibi ortak nokta nedir? Allahu Teala'ya Allahü Teala'nın salih abid kullarını şirk koşanlarla ilgiliymiştir bu ayet. İşte bu insanlar Allah'ın katında gerçek manada abid olan, Allah'a kul olan ve salih olan bu insanlar öyle insanlar ki ey müşrikler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar sizler bunlara dua ediyorsunuz, bunlara ibadette bulunuyorsunuz ama onlar işin hakikatinde يَبْتَقُونَ ile رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ Onlar dahi Rablerine ne yaparlar? Ulaşmak için Salih amellerle, İslam dini ile tevhid ile ne yaparlar? Vesileler ararlar. Zira vesile Arapçı'da arkadaşlar, araç. Seni hedefe ulaştıracak araç. O da nedir diyor alimler? İslam. Seni Allah'ın rızasına ulaştıracak. Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak. Vesile nedir? İslam'dır, salih ameldir, taattır, itaatlerdir, ibadetlerdir. İşte o insanlar, İsa gibi, annesi gibi, Uzeyir gibi, sonradan Müslüman olmuş o cin topluluğu gibi o topluluklar kendilerine dua edilirken bir taraftan o insanlar bunlara dua ederken işin perde arkasında, işin gerçeğinde bu insanlar <gülüyor> bu dua edilenler Allah Teala'nın da buyurduğu gibi "yetegûne ilâ rabbihimul vesîlâ." Rablerine vesileler vesile arıyorlar ki daha da yakınlaşmak için. وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ Ve Rab'lerinin rahmetini ne yaparlar? Umarlar. Yani onlar öyle bir şey yok bu kadar peygamber olmalarına rağmen, kimileri peygamber olmalarına rağmen, kimileri salih kullar olmalarına rağmen öyle bir itminan yok. Bir derste de söylediğimiz gibi korku <gülüyor> ve reca kuşun iki kanadı gibi. Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasını zikretmiştik. Ne diyor? İlla rahmete ki arca min ameli. Ey Allahumdu, senin rahmetin benim amelimden daha çok umduğum bir şeyin. Yani rahmetin benim katımda kendi sunduğum, kendi yaptığım amelimden daha çok güvendiğim bir şey. Ki bunu söyleyin Aleyhissalatü Vesselam. Düşünün geceleri dizleri şişe ne kadar su toplayana kadar namaz kılan kendisine işte kendine yazık ediyorsun dendiğinde efela akunu Abdan şakuran Allah taala ya teşekkür eden şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veren, pazartesi, perşembeleri, oruç tutan böyle bir insan bu amelinin yanında dahi diyor ki, bak bu ayet uyarınca da nasıl ikisini böyle bir arada okuduğun zaman bir mana, daha bir mana kazanıyor. Yani bugün insanlar yok mu? Peygamber aleyhisselatü vesselam'a el açıp dua eden, onun kabrinin önünde namazda durar gibi sağ elini, sol elin üzerine atıp, şu içinde durup ondan çok zürriyeti olmayan, olmayanın zürriyet istediği, işlerinin iyi gitmenin, işlerinin düzelmesini istediği insanlar yok mu? Var. Ama işin hakikatinde, işin gerçeğinde, allah Teala'nın bu ayette de buyurduğu gibi, o Peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor allah Teala ona? Ve yarcune rahmetahu. Rabbinin rahmetini ne var Umar. İşte duasında da diyor ki, inne rahmetake li erca min ameli. Senin Sönen rahmetine olan ihtiyacım benim kendi amelim olan ihtiyacımdan daha çok daha fazla. Ve devamla diyor ki Aleyhissalatu vesselam ve mağfiret bana mağfiret edişin beni mağfiret edeceğini bilmem. Awsu li min Benim işlediğim günahdan daha çok daha geniş. Yani işlediği günaha karşı da Allahu Teala'nın mağfiretinin ne yapıyor? Geniş olduğunu biliyor. Ve o şekilde allah Teala'dan hem recada bulunuyor, hem de hafta bulunuyor. İşte ayette de diyor ki, o insanlar hangisi daha yakındır diye, Allah-u Teala'ya daha yakındır diye, diye vesileler ararlar. Üzeyir, Mesih, İsa, Annesi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve diğer abid olan, Allah'ın allah salih kulları olan kimseler. Ve bununla da yetinmeyip, ve yercü'ne rahmetahu rahmetini umarlar, reca ederler. ve yakafune azâbehu, azabından Korkarlar. Azabından korkarlar. Sakınırlar. İnne azabe rabbike kâne mahdura, Zira senin Rabbinin azabı gerçekten nedir? Çekinilecek, korkulacak bir azaptır. Bu azabı kimler bilir? Allah Teala'nın kitabını okuyan, tevhidi gerçekleştiren insanlar bilir. Ve bu azabı hak ettirecek, bu azaba sokacak en büyük günahı bilenler bilir ki, şirki bilenler bilir. Ve ondan dolayı sürekli ne yaparlar? Tevhidi öğrenirler, şirkten de sakınırlar. Bu ayetin başında, İsra Sûreti'nin bu ayetin başında, Allah hala buyuruyor ki, قُلِدْ عُلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ min دُونِهِ <gülüyor> Allah'ın dışında, ilahlar olarak iddia ettikleriniz var ya, hadi onlara dua edin, hadi onlara ibadet edin, hadi onlardan bir şeyler isteyin. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَةً بُرِّ عَنْكُمْ Onlar Size bulaşan, sizin başınıza gelen bir zararı ne kaldırmaya ne de onu sizden başka bir yere yahut da onu hafifletmeye gücü yeter. Onu ne kaldırabilirler tamamıyla yahut da ne de hafifletebilirler, değiştirebilirler onu. Yani Allah-u Teala bunu apaçık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ <gülüyor> Allah'la beraber Hani sizin ibadet ettikleriniz, dua ettikleriniz, çağırdıklarınız var ya, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ Onlar hurma çekirdeğinin zarına dahi ne değildirler? Sahip değildirler, malik değildirler. Yani bu çok açık bir ifade. Allah-u Teala'nın dışında <gülüyor> çağrılan, yetiş denilen, medet denilen, kim olursa olsun buradaki dune ifadesi bunu ifade ediyor. İster Allah'la beraber, ister Allah olmadan yalnızca kişi o kişiyi çağırsın. Bu dune ifadesi diyor ki halinden ikisini de içerir. Yani ister Allah'la beraber hem Allah'ı çağırsın, onun yanında başka bir salih kulu çağırsın. Yahut da direkt o salih kulu çağırsın. Bunun arasında bir fark yoktur. allah Teala diyor ki bu Allah'ın dışındaki çağırdığı var ya o yani bırakın onun yardımına çağırmaya onun sıkıntısını gidermeyi Koruma çekirdeği atıyoruz çöpe. Onun üzerindeki zara dahi ne değildir? Sahip değildir. İnted'uhum la yesma'u dua'akum. Siz onlara dua etseniz, çağırsanız, la yesma'u dua'akum. Onlar sizin duanızı işitmezler. Ve leu semi'u varsaysak, bile, işitseler bile, sizin duanıza icabet edemezler. Veya O Milkiyatı yakfuruna bir şirklik um. kıyamet gününde de, ahiret gününde de sizin, onlara ortak koşmanız, onlar ne yapacak? İnkar edecek. İşte Allah Teala bizlere bu açık ayetlerde olduğu üzere, onun dışında dua edilen, teveccüh edilen, yönelilen her şeyin aslında. Özellikle salih kimselerin, o ilk okumuş olduğumuz ayette de olduğu üzere salih kimselerin Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmak için vesileler aradığını, ondan korktuğunu onun rahmetini raca ettiğini, umut ettiğini bize ne yapar? Bildirir. Ki bu insanlar dediğimiz gibi salih kimselerdir. Bir de vardır ki insanların ibadet ettiği, yöneldiği, taptığı ağaçlar, Taşlar, duvarlar, betonarme yapılar vardır. Alimler diyor ki bu tür şeyler cehenneme girecek. Yani insanların inne <gülüyor> kumama, <gülüyor> siz ve sizin taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah tarafından her şeyler nedir? Cehennem odunudur. Çünkü Allah yani mesela bugün insanların taptığı bir ağaç varsa. İnsanların taptığı bir taş varsa, diyorlar ki bunlar da ne yapacak? Cehenneme girecek. Ama hakiki manada insanların kendisi, yani gerçek, gerçekte insanların kendisine ibadet etmelerini istemeyen, buna çağırmayan, buna davet etmeyen, insanların kendilerinden ibadet ettiği salih kimseler, salih kimselerin bunların şirkiyle bir alakası yok. Allah-u Teala'nın Maide suresinde İsa Aleyhisselam'a dediğinde sen mi Söyledim bunlara dediğinde İsa Aleyhisselam. Anek. Seni tenzih ederim. Sadece bunu söylemiş olsaydım ne yapardım? Diyor. Sen benim nefsimdekini biliyorsun. Ben ise senin nefsindekini ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Yani ondan dolayı salih olan, abid olan, muvahhid olan kimselerin bu konuda insanların, onlar öldükten sonra ardından onların türbelerini yapıp onların kabirlerine gidip öde yardım istemeleri, onlara dua etmeleri, seslenmeleri onların bir günahı yok. Aleyhissalatü vesselam, Allah dolayı dua ediyor. Ey Rabbim, benim kabrimi ne yapma? İbadet olunan, kendisine ibadet edilen bir vesene çevirme. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde ne yapmış? Dua, uyurmuş. Dua etmiş. Sonra müellif, rahimahullah, diğer ayeti getiriyor. Tevbe suresindeki "ittakalu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah." Adi ibn Hatim et-Ta'i Nebi Aleyhissalatu Vesselam geldiğinde diyor ki bu ayette Allah Teala buyuruyor ki onlar ahbar habrint olur, habr kelimesinin çoğulu hâber yani alim demek. Onlar alimlerini, ve ruhban, abidlerini ibadet eden kimseleri ne yaptılar? Rabpler edindiler. Ayetini duyunca Ali ibn Hatimet dâi Aleyhissalatu vesselam diyor ki biz onlara ibadet ediyor değildik. Yani biz secde etmiyorduk, onlara e, kurban kesmiyorduk. Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizler de onların helal kıldığını Helal, haram kıldığını haram saymıyor muydunuz? İşte bu diyor onların neydi? Rabblerinilmesidir. <gülüyor> Şeyhülislam İbnü Teymi diyor ki, rahimallah, yani eğer insanlar bildikleri halde karşısındaki alimlerin, liderlerin haram olan bir şeyi helal ve helal olan bir şeyi de haram yaptıklarını bunu bilerek bu şekilde onlar da tabi olanlar da onların haramlarını helal olarak görürlerse, buna bu şekilde inanırlarsa, haramı da helal olarak inanırlarsa ve bunu bilerek de yaparlarsa bu şekilde yok bu ne olmuştur? Onlara Rab, ed Rab edilmiş olmuşlar. Çünkü bu rububiyetin bir neyidir? Kısmıdır. allah Teala'nın hüküm vermesi, din indirmesi, şeriat kılması Allah-u Teala'nın Rab'liğinin, rububiyetinin bir, masuflarının özelliklerinden bir tanesidir. Bir insanda kalkıp, bir insanda kalkıp, Bildiği halde karşısındaki adamın haramı helal yaptığını ve helalde haram yaptığını bildiği halde ona o şekilde, onun yaptığı şekilde onun haramına helal, helalde haram olarak inanır. Buna bu şekilde itikad ederse diyor ki Şeyh Hulusi Bu ne yapmış olur? Kabul etmiş olur. Yani Rab etmiş olur. Ama diyor ki bir insan bilse ki karşısındaki adam helali haram yapıyor, haram helal yapıyor. O da onun peşinden o haramı işliyor hatta onun helal kıldığını helal işliyor ama hala onun Tersi olduğunu inanıyor. Yani diyor ki adam içki bundan sonra helal içebilirsiniz. O da içiyor ama içinde içkinin haram olduğuna ne var? Bir var. İçkinin haram olduğuna inanıyor. Diyor ki bu o kişiye Rabb olarak ne olmaz? Sayılmaz. Yani bu kişi kişiye Rabb edilmiş olarak kabul edilmez. Bu diyor diğer mahiyet sahibi, günah sahibi insanlar gibidir. E, günahı miktarınca ne yapar? Cezasını çeker. Yani tehlikeli olan Rab olarak edilmiş o sayılan, sayıl, sayıl, sayılan kimse nedir? İtikad ederse, bildiği halde bunu bu şekilde kabul ederse ne yapar? Ee, Rab edilmiş olur. Devamlı müellif rahimahullah diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ ve وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizlerden neyim? Beri. beri olmak arkadaşlar aileler diyorlar ki buğz etmeyi buz etmeyi yani kin duymayı, nefret etmeyi küfretmeyi yani inkar etmeyi, kınamayı ve aynı şekilde muadat yani düşmanlık etmeyi, düşmanlık beslemeye gerektirir. Yani budur. Bir insanın beri olduğum dediğinde içermesi gereken, yapması gereken hususlar. Yani diyorsa ki beriyim yani ben size buz ediyorum, kin duyuyorum inkişar ediyorum sizi, sizin tapıtlarınızı ve size karşı düşmanlık besliyorum. Kalbimde bir sevgi besleniyorum. Anıyorum. Bera'un mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiğinden ben neyim? Beliyim. Alimler bu ayetin kelime-i tevhidin aynısı olduğunu yani kelime-i tevhidin rükünlerini içerdiğini söylüyor. Kelime-i tevhidin iki tane rüknü vardı hatırlarsanız. Neydi onlar? nefi ve ispat nefi ve ispat yani önce nefi edecek la ilaha la ilaha buradaki la diyor ki Arap dili alimleri Nahim alimleri gramer alimleri buradaki la nedir cinsini nefyeden yani o cinste olan her şeyi nefyeden inkar eden la la ilaha hiçbir ilah Yok. yoktur Türkçe olarak gramer olarak ancak bu, bu manası bu şekilde değil. Çünkü Arapçada bir müpteda var, bir haber var. Yani hiçbir ilah yoktur dersek, buna bu şekilde açıklarsak <gülüyor> anlam, mana ne olmuş olur? Yanlış olmuş olur. Burada inkar edilen hiçbir ilahın olmadığı değil. Çünkü ne, ne diyor Mekke müşrikler? Ece'alel <gülüyor> alihete ilahen vahiden bu adam ilahları, tüm bu ilahları tek bir ilaha mı indirdi? İlahlar var. Kimse inkar edemez ilahların olmadığını. Allah'ın dışında bugün Allah'la birlikte yönelilen, el açılan, medet umulan bir sürü ne var? İlah var. İnsan şöyle sağına 100 metre gitse, solda 100 metre gitse, öne 100 metre gitse, arkasına 100 metre gitse bunu ne yapar? Görür. Yani şük, bu kadar ne olmuş? Yayılmış. O zaman buradaki la'nın nefret ettiği, la'nın inkar ettiği, yok saydığı, Ney? La ilahe hakkun diyor. La ilahe hakkun. Hak ilah yok. <gülüyor> la ilahe hakkun. ya da la ilahe bi hakkın. Hak ilah yok. Bazı kimseler, eşariler mesela, maturidiler mesela La ilahe illallahın gramer olarak nahim olarak açılımını yaparken Diyorlar ki, la ilahe. Şimdi burada evet, la eden sonra bir kelime olması lazım Arapçada. Söylenilmeyen, yazını, yazılmayan, ancak var olduğu kabul edilen mahzuf yani silinmiş ne var? Bir kelime. O da haber diyorlar. Müpteda ve haber. Bizim Arapça öğrencileri bilirler, yeni aldılar bu konuyu. Müpteda ve haber. La, işte böyle bu cümlenin başına girer. Yani isim ve haberin başına girer. Müpteda ve haberin başına girer. La, den sonra müpteda geldiğinde genelde haberi genelde haberi ne olur? Has edilir. Yani silinir. Zikredilmez. La ilahe mevcudun olarak açıklasak biz bunu. La ilahe mevcudun. İllallah. Allah'tan başka ilah yoktur diye açıklasak bunu. Bu kelimenin açıklaması doğru olur mu? Olmaz değil mi? Niye olmaz? Vaka buna ters. Vaka buna ters. Çünkü ibadet ondan başka ilahlar var. La ilahe mevcudun yanlış. Ancak gelin bakın maturidilere, eşarilere, onların kitaplarında zikrettiklerine, onların kelime-i tevhidi hep böyle açıkladığını görürsünüz. Derler ki La ilahe mevcudun. Buradaki mahzuf olan Söylenilmeyen haber mevcut kelimesiyle açıklanabilir derler. Şayet biz onların dediği gibi la ilahe mevcudun olarak açıklarsak ne yapmış oluruz? Bu kelimelerin tam manasını, tam doğru şekilde açıklamamış, tefsir etmemiş oluruz. Doğru olan var olduğunu söylediğimiz, zikredilmeyen, söylenilmeyen ancak var olduğunu bildiğimiz haber hangisi? La ilahe hakkun La ilahe hakkun. Hak ilah <gülüyor> yoktur. İlla Allah ancak ancak Allah vardır. O yüzden maturidi ve eşarilerin, felsefecilerin, mütekellimlerin, kelamcıların tevhidi açıklarken şöyle açıkladığını görürsünüz. Derler ki el-kâdiru, ilahı açıklarken onların ilah kelimesini açıklarken ilah kelimesinin şöyle açıkladıklarını görürsünüz. İlah, el-kâdiru alel-ihtira' yoktan var etmeye, yaratmaya gücü yeten olarak açıklarlar ilah kelimesi. Yani yaratmaya gücü yeten olarak açıklamak demek La ilahe illallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye mana verip söyleyen ve bundan sonra da kalkıp ölülerden yardım isteyen bu tarife göre ne olmaz? Müşrik olmaz, değil mi? Yani bir insan dese ki, onların tarifine göre, onların la ilahe illallah'a verdiği manaya göre, Allah'tan başka yaratmaya gücü yeten yoktur, dese, dese, ondan sonra, kalkıp, yetiş ya Abdülkadir dese, bu tarife göre o insan ne olmaz? Müşrik olmaz. Müşrik olmaz. Çünkü neden? Bu insan dedi ki, Allah'tan başka yaratmaya gücü yeten kimse, Yoktur bunu kabul etti yani kelime itibariyle söylemiş oldu. Ondan dolayı arkadaşlar bakın bu kitaplarla büyüyen, bu kitapları okuyan, okuyan bu kitapları evine sokup ders yapan insanların şirk konusunda yani bizim anlattığımız ölülerden yardım isteme gibi, ölülere yönelme, dua etme gibi, salih kimselere, ağaçlara, taşlara yönelme gibi meseleleri büyütmediklerini, onları çok küçük meseleler olarak gördüğünü görürsünüz. Fark edersiniz. Neden? Çünkü onlar İşin başında tevhidin manasını yanlış verdikleri için, tevhidin manasını yanlış öğrendikleri için diyor ki şirk Allah'la beraber başka yaratıcının ne olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Yani bir insan derse ki Allah'la beraber yoktan var etmeye Allah'la beraber yaratmaya başka bir gücü yeten daha vardır. Demek şirktir. Bunun dışında kiler onlara göre şirk olmaz. O yüzden bakıyorsun böyle adam işte sarı kafasında cübbesi sırtında çıkmış vaaz veriyor. Diyor ki bunlar bize hala şirklikle, şirket düşmekle itham ediyorlar. Ya kardeşim biz dedik mi Allah'la beraber yaratılan Allah'la beraber yaratıcı vardır Allah'la beraber rızık veren vardır. Biz böyle bir şey dedik mi? Demedik. E, o halde hala bize niye? Müşik diyorsunuz veya şirk içindesiniz diyorsunuz veya şirk koşuyorsunuz diyorsunuz. Biz işte alın biz kelime-i tevhidin manasını bilen, öğrenen insanlarız. Diyerek haklarını, caliplerini ortaya koyuyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki, inneni bera'un min ma Ben sizlerin ibadet beri değilim. Yani ibadete layık hiçbir şey yok. La. Nefi var burada. La. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Beni yaratan hariç. Bundan beri değilim. Buna ibadet edenlerden beri değilim. Buna ibadetten beri değilim. Alimler diyorlar ki, niye burada İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın yaratma sıfatını zikretmiş? Ancak beni yaratan demiş. Yaratma, diyor de ki, iki, iki şeyden dolayı. Bir, nasıl ki allah Teala yaratırken bir ortağa, bir eşe ihtiyaç duymadı, ibadette de ne yapmaz? O şekilde ihtiyaç duymaz. duymaz. Bunu anlatmakta <gülüyor> kullandığı kelimelerin bir manası var. İki, allah Teala'nın yaratma sıfatı vardır ama sizin taptığınız bu taşlar, ağaçlar hiçbir şey yaratamazlar. O halde ibadete de layık Değildir. değildirler. Yani onları tamamen ne yapıyor? Susturuyor. Onlara hüccet ikamet ediyor. Kullandığı ifadelere bakın. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Yani onlara kafalarını da soka soka diyor ki Allah nasıl ki yaratırken bir ortağa ihtiyaç duymadı. Bundan daha basit olan, yani sizin duanıza icabet etme gibi bir şeyi meselede hayli hayli ortağa ihtiyaç duymaz. Birinci mesele bu. İkincisi, sizler de biliyorsunuz ki Allah'a nedir? Yaratandır. Yaratır. Sizler de biliyorsunuz ki sizin bu putlarınız, ilahlarınız ne yapamaz? Yaratamaz. O halde nasıl olur da bu yaratanla, yarat bu yaratanla, yaratma sıfatına sahip olanla, bu sıfatla sahip olmayan ne yaparsınız? Denk tutarsınız. ibadet etme konusunda. Çünkü müşrikler, müşrikler allah Teala'ya ortak koştuğu şeylerde, ortak koştuğu o şeyleri allah Teala'ya bir hususta denk tutmuşlar. Hangi hususta? İbadet konusunda. İbadet hususunda. Ona da dua etmişler allah Teala'ya. Aracı koyduğu şeyde dua etmiş. Ölüden de istemiş. Ona da teveccüh etmiş. İşte buradaki Fatarani kelimesindeki diyor alimler, incelik sır buradan. Devamında diyor ki, fe innehu seyehdin o bana hidayet verecek olan odur. Allah'tır. Allah Teala şöyle diyor: ya, "Kulluk, ya ibadeler, hepiniz dallsınız." Hepiniz nesiniz? Dalalette siniz ya Allah razı olsun. "İlla men hedeyt. Hidayet ettiklerim hariç. Festehduni. Haydi benden hidayet talebinde bulunun, ehdiukum. Bende sen abiyim hidayet edeyim." Peygamberler dedi ki ya, yani tevazularından, Allah'tan olan, Allah'a duydukları, kahret korkudan ne yapmaktalar? Hidayeti Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secde ederken ne diyor? Allahümme inni es'elükel huda. Ben senden ne yapıyorum? Hidayet istiyorum. İşte İbrahim Aleyhisselam da fe innehu seyhliyin. Ne yapacak? O bana hidayet edecek olan olur. Ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihi. İşte İbrahim Aleyhisselam bu kelimeyi diyor ki tefsir alimleri, seleften gelen tefsir alimleri. Bu kelime nedir? Hangi kelime? La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. Kelimeten, bakiyeten devamlı bir kelime olarak bıraktı İbrahim Aleyhisselam. Neresine? Fi akibihi. Kime? Kendinden sonra gelenlere, zürriyetine bıraktı. Ve bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'ten çıkan, Kureyş'ten gelen ki Kureyş İbrahim Aleyhisselam'a dayanır soyu. Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti ne oldu? Kelime-i tevit oldu. Zulmecaz pazarına çıktı dedi ki قولوا لا ilahe illallah tuflihun la ilahe illallah deyin kurtulayın. Kurtuluş eğilin i̇şte İbrahim Aleyhisselam kendinden sonra bu sözü artık devamlı bir söz olarak zürriyetine bıraktı. Devam eden Kıyamete kadar da bu ne yapacak? Devam edecek. Hilaf mücadele hep bu kelimenin etrafında olacak. Nasıl ki bundan önce peygamberlerin mücadele ettiği kavga ettiği, kavimlerinin karşı çıktığı, inat ettiği, ayak direttiği mesele bu oldu. Bundan sonra da kıyamete dek hep bu mesele üzerinde kavgalar olacak, gürültüler kopacak. Kimler La İlahe İllallah'ın manasını, La ilahe illallahın manasını doğru anlayıp söyledilerse bunu gerçekleştirmiş olacaklar. Kimler daha işin başından bunu yanlış olarak öğrendilerse ne yapacaklar? Sürekli hayatlarında hep yanlışa düşecekler. Sonra müellif Rahimahullah Al-İbran suresindeki ayeti getiriyor. Ve minel nasi men yettegidu min dunillah Bakara suresindeki emdaden. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ne yaparlar? Denkler, eşler edinirler. Yuhibbunehum kehubbillah bu Allah'tan denk olarak, eş olarak gördükleri ilahları Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Allah'ı sever gibi, severler. Yani onların Allah'a olan bir sevgileri var, yok değil. Ama onunla birlikte ne yapıyorlar? Kendi ilahlarını seviyorlar. Bu ayetin bir tefsiri. Bir de ayetin başka bir tefsiri var. Onlar diyor ki ikinci bir tefsirde. Onlar müminlerin Allah'ı sevdiği gibi kendi ilahlarını severler diye de bu ayet ne yapılmış? Tefsir edilmiş. Ama en doğrusu olarak anilerin söyledi hangisi? Birincisi. Yani ne demek birincisine? Onlar Allah'ı sever gibi ilahlarını, putlarını severler. İkinci tefsire göre onlar müminlerin Allah'ı sevdiği gibi kendi putlarını, ilahlarını severler. Ama diyorlar ki ayetin siyakı, sıcakı gelişi bize birinci tefsirin daha layık, daha yerinde olduğunu gösteriyor diyor alimler. Yani o tefsire göre allah Teala'ya ortak koşan, ona şirk koşan, eş, denk iddia eden kimselerin Allah'a olan bir sevgisi var. Bunu zaten biz derslerimizde biliyoruz. Yani tevhidi okuyan insanlar bunu bilir ki müşrikler allah Teala'yı ne yaparlardı? Severlerdi. Ama sevgileri, sevgileri Allah-u Teala'ya duyduğu sevgileri tam değildi, eksikti. Ve Allah-u Teala'ya duydukları sevginin yalnızca Allah'a duyulması gereken sevgiyi ne varlardı Başkalarına, ilahlarına, kutlarına karşı da duyarlardı. İbnül Kayyum Rahimahullah diyor ki yani insanı harekete geçiren, hayatta harekete geçiren şey nedir diyor? Sevgidir. Yani bir insan bir şeyi seviyorsa, hatta diyor yediği lokma bile, ağzına soktuğu lokma bile sevginin bir ürünüdür. Yani o yemeği sever, yemek yemeyi sever ki ne yapar? Ondan tad alır. İşte Allah-u Teala ibadet, ona karşı koşu içinde olma, zillet içinde olma, boynu bükük olma da aslında bir sevginin ürünüdür. Kimi insanlarda var ki Allah'a duyduğu sevginin aynısını yahut daha fazlasını ne yapmakta? Başkasına yönetmek, başkasına karşı duymakta. Yani adama bakıyorsunuz, yani Kabe'ye gittiğinde, Allah'ın huzurunda namaza durduğunda o huşuyu yakalayan adam Medine'ye geldiğinde, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin önüne geçtiğinde ne yapıyor? Hüngür hüngür ağlıyor, eli, eli ayağı titriyor, eli ayağı boşalıyor, bir huşuya kapılıyor, boynu bükülüyor. Bu nerede yapılması gerekiyordu? Allah'ın huzurunda. Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamı niçin seviyoruz? ona olan sevgimiz Allah'a olan sevgimizin bir neyi? göstergesi, ürünü. Tek başına bizim sevgimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a değil. allah Teala'yı sevdiğimiz için, allah Teala da bizim onu sevmemizi emrettiği için biz ne yapıyoruz onu? Seviyoruz. Ve ona duyduğumuz sevgiyi, allah Teala Teala'ya duyduğumuz sevgiyi ne yapmıyoruz? Eş, tutmuyoruz. Kaldı ki siz bugün şeyhini gördüğü zaman yere düşüp bayılanları Göz yaşları dökenleri, kalbi gümbür gümbür atanları, dili tutulanları, dokunmak isteyip sürtünmek isteyenleri, ona dokunamazsa eğer bindiği arabaya böyle üstünü başını sürmeye çalışanları düşünün. Bunların hepsi neyin ürünü? Bir, sevginin ürünü. Yani sadece şirk, secde etmekle, rükû etmekle olmuyor. Sevgide de ne bulabiliyor? Şirk. Bir de ne var? Tabi sevgi var insanın arkadaşına, hanımına, çoluğuna, çoluğuna duyduğu ne? Tabi sevgi. Bunun, Bununla bizim anlattıklarında bir alakası yok. İşte bunlar, bu insanlar, müşrikler Allah'tan gayrı, Allah'la beraber ne yaptılar? Ona eşler edindiler. يُحِبُّونَهُمْ ki اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ı sever gibi onu, onları ne yaptılar? Sevdiler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Ancak iman edenler iman edenler اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Onların sevgileri, Allah olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Daha derindir. Yani dediğimiz gibi insanlar böyle Allah'la ilgili bir şeyler konuşulduğunda Allah'ın ayetleri okunduğunda cennet cehennem anlatıldığında Allah'ın rızasında nail olmak anlatıldığında bakıyorsun ki adam yani hiçbir şey hissetmiyor yani. Amin, amin. Aynı adama bakıyorsun ki ya böyle işte Şeyh Efendi, Mübarek Hazretleri o falan. işte gelmiş buraya, o hemen görelim. Allah beş vakit ezana çağırıyor onu. Namaza gitmiyor ama şeyhine duyduğu sevgiden dolayı bakıyorsun kalkıp Türkiye'nin en uzak bölgesine gidiyor. Onun orada ayaklarını yalıyor, onun orada çorbasını içiyor. Bunlar hep neyin göstergesi arkadaşlar? Sevginin göstergesi. Ancak müminler müminlerin Allah'a olan sevgisi yani hiçbir şeyle değişmez. Onun için hadisinde ne diyor? Evfeq uğra'l iman. İmanın en güçlü olanı nedir? Elhubbu fillah vel buğdu fillah. Allah için sevmek Allah için buz etmek. Aynı şekilde ne diyor? Üç şey var ki kimde bulunursa o kimse ne yapmıştır? İmanın halavetine imanın tadına ne yapmıştır? Varmıştır. Nedir? Allah ve Resulü o kimsenin olması, her şeyden daha sevimli olmaz. Üç husus var, üç özellik var ki kimde varsa bu, imanın tadına, zevkine, halavetine, tatlılığına varmıştır. İkincisi ne? Ya Sevdiğini yalnız ne yapması? Allah için sevimli. Üçüncüsü, iman ettikten sonra küfreden dönmeyi ateşe atılmaktan daha kötü ve çirkin görmez. Yani bunu söylemekle değil, kalbiyle inanarak, içinden itikad ederek söylerse bir insan aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi imanın tadına, halavetine ne yapmıştır? Varmıştır. Yani bakıyorsun namazdan zevk alıyor. Salih kul namaza duruyor. Allahu Ekber, Allah olan sevgisi. Namazı ona uzak duruyor. Okuyor da okuyor. Ama diğeri bakıyorsun ki Namazda inna ta'yna ile okuyor. Hala namazı koşturuyor da koşturuyor. Arkadan diyorsun ki ama ardından böyle gitsin. Şeyhi beş saat konuşsa zavzaklasa, hiç anlamı on şeyler söylese de ona sabredip ne yapabiliyor? Oturup onun dersini dinleyebiliyor. İşte bunların hepsi arkadaşlar sevginin göstergesi, sevginin alameti. Sonra Allah, rahimahullah fissahih an-nebi anne sallallahu aleyhi ve sellem sahihte rivayet olunduğuna göre diyor. Ne bu sahih dediği müellifin? <gülüyor> Şimdi bu ifade yani e, normalde kullanıldığında ilk akla gelmesi gereken nedir? Muharredir. Ancak e, bu ifadeyi bazı müellifler, bazı alimler e, farklı manalarda kullanabiliyor. Mesela Muhammed İbn-i bu kitabında bunu birkaç kere yapıyor. Alimler de diyorlar ki yani mesela biz bundan öğreniyoruz ki ki bu hadis nasıl biliyoruz? Bu Fis-Sahid dediği, hadis buharide dediği nerede? Müslim'de. Yani kastettiği hangisi onun? Müslim. Nerede anlıyoruz? Çünkü bu hadisi Müslim'den başka. Yani Buhari değil de kim rivayet etmiş? Müslim rivayet etmiş. Diyor ki Müslim'in rivayetinde Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ennehu kal buyurdu ki Men kâle la ilahe illallah. Kim La İlahe illallah derse En kâle La ilaha illallah." Yeterli mi bunu söylemek? Değil. Ve kefere bima yu'bedu min dûnillah. Allah'tan başka ibadet olunan her şeyi ne yaparsa? inkar ederse. ikinci bir kayıt geldi. Yani bunu tek başına söylemek yeterli değil. Yani bir insan bunun gereğince de amel edecek. Yani bir amel var. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Nefi ve ispat. Ve kefara bir yu'bedu min dunillah. Allah'tan gayrı ibadet olmanları küfre edecek. inkar edecek. Ne olur bu, bu adamın, ne zaman ne olur bu adam bunları yaparsa? Haruma maluhu ve demuhu. İşte bu adam malını, kanını ve malını ne yapmış olur? Korumuş olur. Yani bu adamın malı ve kanı haram olmuş olur. Canı ve malı artık insanlar buna ne yapamaz? Dokunamaz. Hangi şartla? La ilahe illallah diyecek. E bu la ilahe illallah dediği la ilahe illallahın manası hangi manada olacak? Nefi ve ispat. Allah'tan gayrı ibadet olanları ne yapacak? İnkar edecek. Onları İbrahim aleyhisselamın dediği gibi inneni beraun diyecek. Ben beriyim. Ben buğz ediyorum diye. Düşmanlık ediyorum diye, Kim duyuyorum diyecek. Nefret ediyorum diye. Ve hesabı Allah azze ve cel. Ve onun hesabı kime kalmıştır artık? Allah azze ve cel kalmıştır. Evet. E, Müellif'in geri kalan bölümlerinin işte geri kalan bölümleri okuyalım. Evet. sen oku. gına konuları. Aslında şey ustafa Evet. Dikkat çekilen konular. Bundan sonra gelecek konuların hepsi bu önemli babı tafsilatlı olarak açıklar niteliktedirler. Burada en büyük ve en önemli mesele olan tevhid la ilahe illallah şehadetinin anlamı yer alır. Ve yine bu bab onu çok açık bazı hususlarla ortaya koyar. Evet bundan sonra artık bu ellif bize tevhidin faziletini anlattı bundan önce. Günahlara kefaret oluşunu anlattı. Tevhidi gerçekleştirenin cennete hesapsız gireceğini anlattı. Tevhid ışıkten korkmanın gerektiğini anlattı. En son olarak bir daha vurgu yaptı. La ilahe, tevhidin tefsirini ve la ilahe illallah'a şahitlik etmenin tefsirini yaptı. Artık bundan sonra ne yapacak? Bunun tafsilatına, ayrıntısına girecek. Evet. Bir, onlardan biri İsra suresinin söz edilen 57. ayeti kerimesinin salihlere dua ile yönelerek onları çağırıp duran müşriklerin bu yaptıklarını reddetmesi ve bunun büyük şirk olduğunu ortaya koymasıdır. Çok açıktır ki dua ibadettir. Evet yani bu müellif burada bize tevhidin tefsiri babında, kelime-i şehad tefsiri babında İsra suresinin 57. ayetini getirdi. O ayette ne diyordu? İlk, bu babın ilk ayeti. Du Onların dua ettikleri var ya onlar Rablerine ne yaparlar? Daha yakınlaşmak için hangisi daha yakındır diye vesileler ararlar. Rablerine ne yaparlar? Korkarlar. Ve onun azabından sığınırlar ve onun rahmetini umarlar. Dua da nedir? Bir ibadettir. Daha açık olarak hadiste ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. -dua, ibadet. dua ibadetin ta kendisidir. Evet. 2- Diğer husus Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesinin ehli kitabın alimlerini hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiklerini halbuki tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadıklarını bildirmesidir. Evet. Burada açıkladığımız üzere ve zikrettiğimiz tafsilatıyla. Mesela ne zaman Rab edilmiş olur? Ne zaman ilah edilmiş olur? Evet. Burada haham ve rahipleri Rab edinmenin hiçbir itiraza yer bırakmayan tefsiri ise alimlere ve abidlere Allah'a isyan olan hususlarda itaat etmektir. Yoksa onlara yönelerek dua etmek değildir. 3- evet. Tevhid ve La İlahe illallah şahadetinin anlamına dair ortaya konulan çok açık bir mesele de Alellullah İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere karşı ifade ettiği bildirilen şu sözleridir. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana ibadet ederim. O böylece bütün ibadet olunan mamutlardan uzak olduğunu bildirirken Rabbi Allah'ı müstesna etti. Bu tevhidin mutlak şekilde red ve kabul ile gerçekleşeceğini gösterir. Evet yani tevhidin iki tane ruk, kelime-i tevhidin iki ruk'nü olduğunu söyledik. Kaç tane şartı vardı iki ruk'nün dışında? Yedi. Yedi şartı vardı. İki tane de ruk'nü var. Neydi onun ruk'nü? Nefi ve ispat, ispat. Yani la ilahe illallah. La ilahe nefi red ediyoruz. diyoruz? İspat diyoruz? illallah diyoruz. Zikrettiğimiz üzere gramer açılımını da e, aklınıza tutun dedi kılaneydi la burada cinsini ne la la la nafiye'l cismi la cinsi, ilahe ilah kelimesi bu la'nın ne oluyor ismi oluyor la'nın ismi haber nerede Arapça bilen öğrenciler normalde müfteda olduğu zaman ardından ne geliyordu Aha. haber geliyordu o buradaki e, ilahtan sonra bir haber zik edilmiş mi yazılmış mı okuyabiliyor muyuz hayır hayır yok Peki haber burada ney arkadaşlar? La ilahe mevcudun diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Tamam. La ilahe hakkun. Hak ilah yoktur. Illallah ancak Allah. A. La ilaha mevcudun desek yanlış olur çünkü ne var? Filahlar var. Arapça olan bir kuraldır genel bir kural. Diyorlar ki la nafiyenin yani bu la nafiyenin haberi genelde ne olmaz? Zikredilmez, söylenmez. La nafiye cinsine la'nın haberi genelde ne olmaz? Zikredilmez, söylenmez. Ancak nedir o? Takdir edilir. Aslında o vardır. Evet. Allah-u Teala'da reddi ifade eden bu uzaklaşmayla la ilahe kabulü ifade eden bu bağlılığın illallah La ilâhe illallah şahadetinin anlamı olduğunu bildirir mahiyette hemen devamında şöyle buyurur. İbrahim bunu kelime-i belki hak dine dönerler diye ardından gelecek olanlar arasında baki kalacak bir söz yapmıştı. Yani Kur'an-ı Kerim'de tevhide çağıran birçok ayetlerde de bu şekilde nefi ve ispatı, ispatı görüyorsunuz. Vekâdâ rabbukerabbim emretti. Hükmet. Ne yapmamanızı ibadet etmez bak nefi var illa ia ancak ona işte İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayeti ve men yekfur bi tağut e, billah kim tağutu inkar eder Allah'a iman eder yani ayetlere bakın tevhidle ilgili ne var hep Nefizi. nefi ve ispat var dört tevhidi açıklayıcı bir diğer husus da Bakara suresinin kafirler hakkındaki sözü edilen ayetleridir ki Allah-u Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ve onlar ateşten de çıkacak değillerdir. Surenin 165. 167. ayetlerinin sonundaki bu buyruk ile bildirilen şudur. Onlar Allah'tan başkalarını ona ortaklar edinip onları Allah'ı sever gibi sevmişlerdir. Bu ise onların Allah'ı büyük bir sevgiyle sevdiklerini göstermesine rağmen kendilerini İslam'a sokmamıştır. Pekala. Bir de Allah'tan başkasına olan sevgisi, Allah'a olan sevgisinden daha büyük olanın yahut Allah'ı hiç sevmeyip de yalnızca başkasını sevenin hali buna göre nice olur. Evet. Yani taptıkları, ilahlara duydukları sevginin yanında o kadar da Allah'a ne vardı? Bir sevgi vardı. Ama bir de şimdi şeyi düşünün. İlahlarını Allah'tan daha çok sevenleri düşünün. Yahut Allah'ı hiç sevmeyenleri düşünün. Onların hali daha niceydi, daha kötüydü. 5. Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kim la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse malına ve canına dokunmak haram olur. Onun hesabı Allah'a aittir. Hadisi la ilahe illallahı açıklayan en büyük hususlardan biridir. Evet, yani la ilahe illallah şahitlik Şehadet etmek zaten ne, nedir? Şah şehadet etmek. Eşhedü demek. Arapçada insanın yakin ile, ilim ile bildiğini, kalbi ile itikad ettiğini, diliyle ne yapması demek? Söylemesin demek. Yani buna şahitlik etmek. Eşhedü diyen adamın yani bir insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bunun içerdiği var? Bu sözden önce kalpte olan bir itikat var ve bu ne üzerine yakindir ilim üzerine ki buna ne deniyor Arapça'da? Şahitlik deniyor. İşte bu da neyi gerektirir? La ilahe illallah bir insanın burada açıkladığımız manasıyla, o doğru manasıyla bilmesi ve o la ilahe illallah'ın nefretmesi gereken, Allah'ın dışında ibadet olunması gereken her şeyde inkar etmesi gerektiğini insana gösteriyor Yani bir insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bütün bunları zaten ne yapar o? İçerir. Bu hadiste bir daha ne var buna? Bir vurgu var. Yani Mekkeli müşrikler La İlahe İllallah'ı duyduğunda niye demiyordu Eşhalü En La İlahe İllallah? Neden demiyordu? Çünkü onlar bunun manasını bilmek, bilmek, bilmekteydiler. İşte Muhammed İbni Abdullah'ın bir sözü var, diyor ki Yani O kavim ne kötü kavimdir ki, o topluluk ne kötü topluluktur ki, o insanlar ne kötü insanlardır ki Ebu Cehil bile La İlahe İllallah'ı onlardan daha iyi bilmekte. Yani Ebu Cehil bile La İlahe illallahın manasını ne yapmakta? Tahir bilmekte. Ama ne yapmamakta? Şahitlik etmemekte. Şahadet getirmemek Bugün birçok insan maalesef La İlahe illallah nedir diye sorduğun zaman e, bırakın bizim burada size anlattığımız derin gramer kurallarını La İlahe Hakkun illallah demeyi. Diyor ki Allah, yani bırakın sokaktaki vatandaşı. Dedi alim diye bilinen, kitap yazan, tevhid kitapları yazan, akaid kitapları yazan insanlar bile tevhidi anlatırken diyorlar ki, ilahı anlatırken diyorlar ki, el kadiru alal iktira yaratmaya, yoktan var etmeye kadir olan. Sosyalikteki insan da bunlardan etkilenerek, bunları okuyarak diyor ki, yani Allah'tan başka ne yoktur diyor. İlah yoktur ya da yaratıcı yoktur diyor. Ona sorduğun zaman ilah ne demek, yaratıcı ilah ne demek, diyor ki yani Allah'tan başka ne yok. Yani öyle diyen de var, Allah'tan başka Allah yoktur diyen var, Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyen var. Neden? Bunun dönüp dolaştığı şey, ilk başta insanlara manayı nasıl olarak öğretildiği için, manayı doğru olarak bilmediği için insanlar bundan ne yapmıyorlar? Sakınmıyorlar. Şimdi biz küçükken çocuklara ateşi soğuk olarak, buz olarak, serinlik olarak tanıtsak, o çocuk ne yapar? Gider gider hep elini ateşe sokar değil mi? Sen de şimdi insanlara tevhidi sadece Allah-u başka yaratıcı yoktur diye anlatırsan o adam der ki ben zaten Allah'la beraber yaratıcı olduğunu söylemediğimden dolayı şirke düşmek. Ama bakmışsın ki adam yetiş yaptır, kadir, yedan eder, yetiş Hamza der. Ne var ki bunda diye de sana ne yapar? İnkar da bulunur. Evet. Bu hadis, la ilahe illallah'ı sadece telaffuz etmenin kişinin malını ve canını dokunulmaz kılmayacağını gösterir. Öyle ki buna göre manasını bilerek lafzını ikrar etmek de yalnızca bir olup ortağı bulunmayan Allah'a ibadette ta ki bütün bunlara Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi inkar katılmadıkça malı ve canı dokunulmaz kılamıyor. Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri inkar hususunda şüphesi olan yahut tereddüt eden kimsenin malı ve canı dokunulmazlığa kavuşamaz. ''Aman bu ne büyük ve önemli bir iştir böyle. Hele onu izah eden bu açıklama ne kadar gereklidir. Ve bunlar gerçekten tartışıp duran kimseyi susturucu ne büyük birer delildir.'' Evet, bunlar hepsi önemli deliller ve bundan sonra da müellif Rahimahullah kitabının geri kalan bölümünde bize tevhid anlatacak, şirki anlatacak, bunun tafsiline ayrıntısına girecek. İnşallah önümüzdeki haftalarda bizler de bunlara değinmeye çalışacağız. ve <gülüyor>